1403, numaralı konu, Kabisa'nın ilim öğrenmek için Hazreti Peygamber'e gelmesi ve Hazreti Peygamber'in ona söyledikleri, evet, Peygamber'e geldim, bana, seni buraya getirten nedir, dedi, benim yaşım ilerledi, kemiklerim inceldi, sana, Allah'ın bana yararlı kılacağı bir ilmi öğrenmek için geldim, dedim, Hazreti Peygamber, sen hangi taşın, hangi ağacın veya toprağın yanından geçmişsen onlar sana af talebinde bulunmuşlardır, ey Kabisa, sabah namazını kıldıktan sonra üç defa, Subhanallahil Azim ve bihamdhi dersen, körlükten, cüzzamdan felçten korunursun, ey kabilsa, ey Allahım ben senden, senin katındakini istiyorum, faziletinden benim üzerime akıt, rahmetinden benim üzerime serp, bereketinden benim üzerime indir diye dua et buyurdu.